Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Dacca'da Alavara Koyunun sit derecesinin düşürmesi ve bölgede imar tehdidinin oluşması üzerine Change.org dacca adresinde sürdürülen kampanya başarıyla sonuçlandı. Alavara Koyunun doğal sit derecesini düşürerek Yıplaşmanın önünün açılmasına yönelik karar Muğla İkinci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Muğla Çevre Platformu'nun yürüttüğü kampanya 36 binin üzerinde kişi tarafından imzalanmıştı. Platform güzel haberi şu sözlerle duyurdu. Sizlerin imza desteğiyle güçlü bir kamuoyu oluşturduk ve ardından konuyu yargıya taşıdık. Alavara koyu Datça Yarımadası'nın kalbi olmaya devam edecek. Alavara'ya kıydırtmadık. Hukuki mücadelemizi kazandık dostlar. Datça hepimizin, doğa hepimiz. Flamingoların kuluçkaladıkları tuz gölünde göle giden su kanallarının tarımsal sulama için kesilmesi sonucu binlerce yavru ve yetişkin flamingo hayatını kaybetti. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç'un belgelediği flamingo ölümleri geçtiğimiz hafta kamuoyunun tepkisine neden oldu ve Ali Can Polat adlı vatandaş Change.org Taksim Tuz Gölü adresinde bir kampanya başlattı. Bu felaketin yeraltı sularının kontrolsüz ve kaçak kullanımı ve su kanallarının bentlerle kesilmesi sonucu gerçekleştiğinin ifade edildiği kampanyada biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere göre A sınıfı bir sulak alan olan ve birinci derecede doğal sit alanı olarak tescil edilen Tuz Gölü'nde gerekli önlemlerin ivedilikle alınması çok önemli olup bu ekosistemin korunması gerekiyor ifadelerine yer verildi. Kampanyayı başlatan Ali Can Polat, yaşadığımız coğrafyaya sahip çıkmakla mükellefiz. Sen de farkındalığı arttırmak için bu kampanyaya katıl ve çözüm ortamını birlikte oluşturalım, diyor. Kampanya Change.org Taksim Tuzgölü adresinde devam ediyor. Adana'da yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı Doğu Akdeniz Çevre Platformu tarafından yürütülen ve 17 farklı sivil toplum örgütü ve dernek tarafından desteklenen kampanya sürüyor. Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Kaplumbağa Yuvalama Kumsalı'na yapılması planlanan ithal kömürlü unutlu termik santraline karşı toplanan 80 bine yakın imza deniz kaplumbağaları adına santrali finanse eden Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'na yani ICBC'ye teslim edildi. Doğu Akdeniz Çevre Platformu change.org taksim Adana'ya Temiz Hava adresinde konuyla ilgili paylaştığı güncellemede şu bilgilere yer verdi. 12 Temmuz'da deniz kaplumbağaları adına bu notlu termik santralini finanse eden bankalardan biri olan Çin Endüstri ve Ticaret Bankası yani ICBC'nin önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdik ve imzalarımızı ICBC Genel Merkezi yetkililerine teslim ettik. 80 bine yaklaşan imzalarımızla Adana'ya bir termik santral daha istemediğimizi dile getirdik. Deniz kaplumbağaları tüm Akdeniz'de olduğu gibi Adana'nın sularında da 110 milyon yıldır yaşamını sürdürüyor. Onların yaşam alanına yapılacak bu müdahale deniz kaplumbağalarının bölgedeki popülasyonunu tehdit ediyor. 30 yıl ömür biçiren bu santral için denizin bu kadim canlılarını feda etmek ülkemizin ekosistemine karşı çok büyük bir darbe. Santral inşaatına karşı açılan davanın bilirkişi raporunda kaplumbağaları korumak için alınacağı söylenen önlemlerin hiçbirinin yeterli ve gerçekçi olmadığı uzmanlar tarafından ortaya kondu. Buna rağmen, unutuldu bu termik santralinin inşaatı hala devam ediyor. Bu inşaatın acilen durdurulmasını ve yasayla koruma altında olan bu kumsalın fiilen gerçekten korunmasını talep ediyoruz. Dendi kampanya. Change.org taksim Adana'ya temiz hava adresinde. Muğla'da bulunan Sandras dağına yapılması planlanan maden projelerinin iptal edilmesi ve ekosistemin korunması için. Change.org Taksim, Sandras'a sahip çık adresinde bir kampanya var. Sandras'ı koruma platformu tarafından başlatılan kampanyada deniyor ki, Sandras Dağı, diğer adıyla Çiçek Baba, ülkemizde bitki çeşitliliği açısından önde gelen alanlardan birisi. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Beyağaç bölgesinin ana su kaynağı, halkın yaşam kaynağı. Ama tüm bu özellikleri maden firmalarının telafisi mümkün olmayacak şekilde bu kalbi söküp almalarını engellemeye yetmiyor. Dağ ve etekleri maden sahalarının chat gerekli değildir kararlarıyla dolu. Sayışlar raporları bile çet sürecindeki uygunsuz raporlara dikkat çekiyor. Sandra Dağı'nda maden dahil telafisi mümkün olmayacak doğa tahribatına neden olan tüm faaliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulmalı. Ve ilgili kurumların da izinleri iptal edilmeli. Önemli doğa alanı, yaban hayat koruma alanı, köyceğiz Dalyan özel çevre koruma alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından maden izni taleplerine olumsuz görüş verilmeli. Bu alanlarda valilikler tarafından ÇED değildir kararı verilmemeli. Kampanya Change.org Taksim Sandrasa sahip adresinde devam ediyor.